Kaybettiğimizi sandığımız insani değerlerimiz aslında her zaman etrafımızda. Yalnızca bunu fark etmek gerekiyor. Nefesimizi, sayısız nimeti, sorumluluklarımızı, merhameti, mucizeleri, kainattaki bunca dengeyi fark edebilmek. Bu zor değil. Hayatın koşuşturmacası arasında fark edemediğimiz onca mevzu yıllardır Halil İbrahim sofrasında. İbrahim Soydan Erden'le Halil İbrahim Sofrası Cuma ve Pazar hariç saat 12'de Lale Gül Efendim'de. Halil İbrahim Sofrası insanca, insanca, insanca. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan Halil İbrahim Sofrası başlıyor. Fasız dost için yanma bu kadar. Nankörlük beşerin hamurunda var. Gördüğün yarayı sen yine de sar. Kullar bilmese de Mevla bilir ya. Yanılıp karşılık bekleme kuldan. Ola ki kıl vermez verdiğin oçuldan. Saldığın selamı çevirme yoldan. Kullar almasa da Mevla alır ya. El etek öperek susan dillere, rüşvet kapısında bükülen bellere, zulmü alkışlayan gizli ellere, kullar yetmese de Mevla Yeter ya! Öfkeye kapılma, sözü hoş eyle. Kur'an'da Allah'ın buyruğu böyle. Amaç ibadetse sakince söyle. Kullar duymasa da Mevla duyar ya. Sen ki bozmadıkça niyetini, Uzatmaz kalbine şeytan elini, Temiz alnındaki ter bedelini, Kullar vermese de Mevla verir ya. Bir yudumluk hazdır çöldeki testi, Kaptırma şu dünya çarkına postu, Kim demiş ki olmaz doğrunun dostu, Kullar olmasa da Mevla olur ya. Selamun Aleyküm. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mevlamıza hamdü senalar olsun. Bugünü sizlerle paylaşıyoruz. İstanbul'dan sıcak bir günden selamlar, sevgiler. Ülkemizin dört bir yanına güzel ülkemizin ve yurt dışından takip eden değerli dinleyenlerimize. Ramazan Çakmak kardeşimize beraber stüdyomuzdayız, hazırlığımızı yaptık. Takriben 1 saat 40 dakika sürecek olan yolculuğumuzun iyi ve güzel geçmesi için elimizden ve dilimizden geleni yapacağız. Hava sıcaklığı 16 derece, tahmini yolculuğumuz söylemiştik 1 saat 40 dakika. Size ilerleyen dakikalarda zamanınızın iyi geçmesi için güzel şeyler Hadis-i şerifler ışığında anlatmak istiyoruz. Yardımcı pilot, sevgili Ramazan, sen de hoş geldin. Hoş bulduk İbrahim abi. İyisin inşallah kardeşim. İyiyiz, çok şükür abi. Seni sormalı. Elhamdülillah. Hepimize iyi programlar, iyi uçuşlar kardeşim. Evet abi, tabii bugün şu an Lali Gül FM'de Halil İbrahim Sofrası programını kulak veren tüm dinleyenlerimize selam ve sevgilerimi iletiyorum. Bugünkü programımızın konusuyla ilgili duygu ve düşüncelerini Kıymetli dinleyenlerimiz bizlere Lale Gül WhatsApp hattından iletebilirler. WhatsApp hattımızın numarası 0541-802-8282 0541-802-8282 82. Eyvallah. Ramazan kardeşim bugün nazar konusunu işlemeyi düşündük. Evet i̇nşallah, güzel bir programın konusu. İnşallah, inşallah böyle güya. olur. Dün biraz fal, büyü ve medyumlardan bahsettik. Biraz böyle ince ayrıntılara girmeye çalıştık. Ama dinleyenlerimizin bu konuda bizleri mutlu eden geri dönüşleri oldu çok sayıda. Allah razı olsun. İnşallah hem sizler, hem bizler bir tarafta olmaya çalışalım ki, kalpleri kırmadan, gönül incitmeden doğruları anlatmaya çalışalım. İlla bir şeyler anlatmak için hoca efendi olmanıza gerek yok. Bu vatandaştır. Sıradan bir insandır. Bir komşu olabilirsiniz. Ama bildiğiniz şeyleri anlatmak görevi, hani ilmin zekatı mevzusunu hepimiz yapmalıyız. Sadece bu programa başlamadan önce söylemek istiyorum. Özellikle sosyal medyada ilmi olmadığı halde yani bir konu hakkında illaki şu kadar şunu bitirdim, bu kadar bu mektebi okudum demiyorum. Hangi konuda konuşulacaksa, coğrafya mı, tarih mi, İslam mı, yani İslam tarih mi veya fıkıh bilgileri mi, bilgiye Aç olan insanlar arama motorlarına giriyorlar veya Facebook'ta şurada burada bazı insanlarla karşılaşıyorlar. O konuda ilmi olmadığı halde Hoca Efendi'den daha Hoca Efendi olanlar var. Bugüne kadar okuduğu kitap yok, yarım yantalak ama bence şöyle, bence böyle bunlar başladı. İşte bundan haya etmek lazım, korkmak lazım. Dolayısıyla bizler bir kez daha programımızın başında anlatıyoruz ki sizinle paylaşmak istediğimiz şeyler... Alıntılar ve bunların toparlanması düzgün bir şekilde sizlerin, bizlerin anlayabileceği şekilde anlatılmasıdır. İlk önce Mevlamız Celle Celaluhu'ndan programımızın hayırlar getirmesini, şu dilimin bağını çözmesini niyaz ediyorum. Peygamber Efendimiz buyurun sallallahu aleyhi ve selleme de salat ve selam ediyoruz. Efendim himmetler istiyoruz. Dün bir komşumuz vefat etti. Uzun yıllardır kendisini e, görüyorum, tanıyordum en azından. Engelli bir teyzemizdi Allahü Teala rahmet eylesin. Amin. Zaten akıl bali olmadığı için kendisi 60 yaşlarındaydı. E, zihinsel bir imtihanı vardı. Dolayısıyla ne oldu? Böyle bir vefat haberi oldu. İnsan hiç tanımadığı birisi olsa dahi ne kadar etkileniyor bir de gördüğü belki on sene içinde iki defa üç defa görmüşsün değil mi ona ne kadar etkileniyor bir de yakın insanların durumu ya o yüzden Bevlamız Celle Celaluhu aldığımız haberleri gerçekten de duyduğumuz haberleri ibret olarak almayı nasip eylesin bir gün böyleyiz hatta gün içerisinde bir an böyleyiz bir gün veya bir saat şöyleyiz bunu düzeltmeyi nasip eylesin. Gerçekten de bir yola girdiysek Allahu Teala'nın istediği bir şekilde yaşamayı nasip eylesin. Ölümdür, hastalıktır, iflastır, hakarettir, şudur budur. Bunlardan da gerekli dersleri alabilmeyi nasip buyursun amin. Evet. Şimdi sizlerle beraber çok fazla konuşulan, dillendirilen maalesef bazı yanlışları da beraberinde gördüğümüz nazar konusuyla alakalı bir program hazırlamak istedim. Bu programı size sunuyor olmak bir, bir buçuk saat alacak ama bunun hazırlığı iki haftadan fazla sürdü. Herhangi bir yanlış olmasın. Hem bilimsel çalışmaları da bir gözden geçirelim. Neler var, neler yok diye. İnşallah hayırlı olur. Şimdi çok fazla bilinmeyen bir mevzudur ve ma maalesef cahilce itiraz ettiğimiz bir mevzudur nazar. Evvela bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi görmediğimiz bir şeye inanmamak durumu var. Zaten biliyorsunuz gayba iman ve Allahu u Teala'ya iman görmediğimiz halde olur. Bunu zaten önceki programlarda anlatmıştık. Ama maalesef ben bilimsel olan şeylere inanırım, olmayanlara inanmam diyen bir güruh tarafından nazarın olmadığı Anlatılır ama maalesef doktora gidildiği zaman bazı baş ağrıları, sebepsiz sıkıntılar, nefes darlıkları olduğu zaman direkt psikolojikler yollarlar. İşte burada bazı soru işaretleri olur. Psikoloğa gidersiniz, o da size bir şeyler anlatır, belki ilaç verir ama ara sıra gelen o şeylerden bir türlü ne yapamazsınız? Kurtulamazsınız. Döneriz en sonunda başa güzel dinimizi. Değerli kardeşlerim, biz işe buradan bakacağız. Nazar bir elektrik frekansı gibi düşünün. Bu kötü bir enerjidir ama size nazar değiren insanlar sizin düşmanınız, sizin kötülüğünüzü isteyen insanlar değildir. Biraz onu konuşacağız bugün çok önemli bir mevzu. Nazar zaten birbirimize bakmamız, görmemiz değil mi? Bunu biliyoruz. Lakin... Birçok rahatsızlığın sebeplerinden bir tanesi olan bu nazar çok iyi değerlendirilmeli. Ben annemin nazarını alabilirim. Annem beni sevmiyor mu? Veya benim çocuğum benden nazar alabilir. Peki ben bakmayacak mıyım? Veya e, kötü niyetli miyim de oğluma bir nazarım değmesini istiyorum. Onun canının sıkılmasını istiyorum. Veya hanımlar kocalarına. ''Kocalar çok sevdikleri hanımlarına, iş yerindeki arkadaşımıza, bunlar başımıza gelmiyor mu?'' Yanınıza biri gelir, esnemeye başlar birdenbire, bir uykusu gelir. Siz bir odaya girerseniz, hiçbir şeyiniz yok 30 saniye öncesinde, o odaya girdikten sonra bir üzerinizde bir basınç hissedersiniz. Ne oluyor? Anlayamazsınız. Ama mutlaka bir göz temasınız olur. Bu resimden de olur. Yani sadece karşı karşıya kalmakla değil. İşte nazar bir elektriktir, bir frekanstır, bir kötü enerjidir ama bu sizi sevmediğini, o nazarın değdiğini insanların sizden nefret ettiğini göstermez. Bir anne yavrucuğunu kucağına almış bebeğini, daha yeni doğum yapmış, onu hangi acılarla doğurmuş, dünyaya getirmiş, bir baba yememiş yedirmiş, giymemiş giydirmeye çalışmış, değil mi Rızık temininde vesile olmaya çalışmış. Nasıl kendi oğlunu, kızını, hanımını veya arkadaşlarına kötü bakar? Bakın, en temel, en güzel, en safiyane niyetlerle dahi olsa nazar değerken, işte buraya da bir virgül, bir de bizim için kötü düşünen insanların nazarı nasıl değer? Şimdi, önemli olan ilk bakıştır arkadaşlar. Bir televizyon izlerken, bir sohbet dinliyorsunuz, bir hoca efendi dinliyorsunuz veya benim yaptığım televizyon programını dinliyorsunuz veya şu an benim sesimi duyuyorsunuz, bir ilahi dinlediniz, hiç değişmez veya birinin resmine baktınız. İlk dinlediğiniz, ilk baktığınız anda nazarın değme olasılığı çok yüksektir. O yüzden bazı dualar vardır, bazı tedbirler vardır inşallah bunlarda konuşacağız bu önlemler alacağız. Maşallah. Kalbimizden en azından şunu geçirelim. Bir güzel e, kardeşimizi gördük. Bir yakışıklı kardeşimizi gördük. Bir hanımefendi kardeşimiz. Tabi hanımlar için bahsediyorum. Hanımların erkeklere bakıp o ne kadar yakışıklı falan demiyorum bak. Yani ne, kendi çapımızda erkeklerle bir aradayız. Bir şöyle güzel bir adamcağız geldi. Maşallah. Subhanallah. İçimizden şunu geçirelim. Ya Rabbi nazarım değmesin. O kişinin ilmi varsa bir hoca ilmi ilmini arttır ya Rabbi. Onun ilminden de bizim istifade etmemize nasip eyle. Mesela yüzü güzel bir hanımefendi var. Hanımlar kendi aralarında maalesef bu olayı çok abartırlar. Erkeklerden daha fazla hanımefendiler birbirlerini incelerler. İster bu Kur'an sohbeti olsun yani başörtülerin açılmamasının istenmesinin sebeplerinden bir tanesi de budur. Bazı hanımefendilerde maalesef fıtrattan gelen bir şeydir. Aşırı ayrıntıya kaçmak vardır. Hanımlar birbirlerine nazarlarını değirirler ama aramızda bir erkek yoktu, bir sıkıntı yok deseler de bütün e, belki kendilerine has erkeklerden gizledikleri bazı yerlerini karşıdaki kadının görmesiyle onun kıskanması her ne kadar yüzünden güller. Gürücükler eksik olmasa da bazı sıkıntılar olur ve sonra işte hastalıklar. Başım döndü, nefes alamıyorum vesaire der. Hatta biraz daha olay ileri gider, kendi kocasına, kendi erkek kardeşine sizin fiziksel özelliklerinizi anlatan hanımefendiler bile vardır. Demek ki bizim çok önem vermemiz gereken bir durum bu. Yani fiziksel olarak veya düşsel olarak da birin düşünmek bile nazar olarak geri dönebiliyor. Bir resime baktığınız aynı şekilde nazar olarak gelebiliyor. Günümüzde ilim adamları nazar değmesini araştırmışlar ve böyle bir olayın olduğunu kabul etmişler. Vücutta bir insanın bir insana bakmasıyla veya duymasıyla veya bir enerjinin olduğunu ortaya çıkarmışlar. Bu kanıtlanmış. İnsanların gözlerinde hepimizde mor ötesi ve kızıl ötesi ışınlar vardır. Mor ötesi ve kızıl ötesi ışınlar var ve bu olayında insanların ve diğer varlıklar üzerinde büyük ölçüde tahribata neden olduğu anlaşılmıştır. Bugünkü programı sizlerle paylaşırken bazı gerçekleri de sizlerle paylaşmadan edemeyeceğim. Bakın e, buradaki kardeşlerim de bilirler, hanımım etrafımdaki insanlar, akrabalar da bilirler. Bir insanın gözüne çok fazla bakılmaması gerektiğini söylerim ve çok fazla bakmam. Konuşurken genelde sağa sola bakmaya çalışırım. Yolda giderken de sürekli böyle önüme bakmaya çalıştığımdan dolayı bazen arkadaşlar sitem ederler. Abi ne düşünüyorsun kara kara? Borcu mu var? İşte bir derdi mi var diye. Çok fazla göz teması hem tabii ki haramlık helallik noktasında da ayrıdır ama nazar için özellikle bakmak, çok ama çok önemli arkadaşlar. Daha önceki kavimlerde anlatacağım inşallah e, ümmetlerde daha doğrusu bakışıyla deveyi ters çeviren insanların ölümüne vesile olanlar vardı. Yine benim birebir gözümle şahit olduğum olaylar var. Bunların tabi hepsini size anlatıp sizi ürkütecek değilim veya nefsimle alakalı şeyleri anlatacak değilim. Lakin bir de duyduğum var, çok yakın bir arkadaşımdan. Mezat denilen kuşların satıldığı özelliklerine göre kaç takla atıyor, renginle, ne bileyim, kırma mı, şu bu özelliklerine göre, tüylerine göre bir pazarlık yapılıyor. Arkadaşımız buraya gidiyor, diyor ki İbrahim, tam diyor, orada kuşları izliyorum ben de. Herkes kuşlarını sergiliyor böyle eline almış güvercini havaya atıyor vesaire. Yanına diyor biri geldi ben de diyor onun yanındayım ama konuşmaları çok net duyuyorum. Şöyle havalandırıyor falan ne kadar istiyorsun kuşa demiş takımına hani dişi ve erkeğine 800 lira demiş. 500 lira vereyim o kuşları bana ver demiş. Ama pek oralı değil satıcı tekrar o kuşu almış havaya atıyor şu kadar takla atıyor vesaire demiş ki yok. 800'den aşağıya ben bu kuşu vermeyeceğim. Ve bunu anlatan kişi kendim kadar güvendiğim, kendim derken yani lafın gelişi söylüyorum. Ben kimim ki de çok güvendiğim bir insandır. Böyle atmasyon sallamasyon olaylarını sevmez. Ne dedi biliyor musun? Vallahi dedi adam dedi 2-3 kez ısrar etti. Ne olur dedi bak 500'ü vereyim bu kuşları bana ver benim nazarım değer. Adam da güldü diyor. Atlı diyor kuşu böyle havaya tık tık derken diyor o kuşlarda ben daha sonra öğrendim o taklacı kuş deniyormuş güvercinlerin bir türüymüş o kafasının üzerine düşüyor ve ölüyor kuş adam da tabii üzülüyor 500 lira beklerken 0 lirayla devam ediyor şimdi bunu doğaüstü olaylar olarak görmenin bu olaylara takılmanın çok bir önemi yok ama bu olaylar oluyor onu anlatmaya çalışıyorum. Gözümüzdeki biyolojik bazı dengeler var. Şimdi morötesi ışınlar, kızılötesi ışınlar var. İşte bu ışınlar bizim biyoritim denen o biyolojik dengemizi bozuyor. Sizin bana karşı çok büyük bir sevginiz de olsa, eğer bazı kelimeleri söylemeden bana akarsanız, yani bakarken içiniz giderse, benim size bakarken içim giderse sizin biyoritim dediğiniz o olayı bozmanıza vesile olurum. Siz de benimkine vesile olursunuz. Bunun peki çözümü nedir? Anlatacağım. Bazı zayıf bünyeli insanlarda ölüme bile neden olduğu bilinir. Halsizlik, bitkinlik, ani gerginlik, hastalıklar. Yapılan araştırmalar neticesinde kızgın, sinirli, heyecanlı, Anlarında bu nazarın daha da arttığı ve tahrip gücünün yükseldiği biliniyor. Buradan bir uyarıda bulunmak istiyorum. Kendinizi o an eşinizi, kızınızı, kocanızı çok kıskandınız. O an resme bakmayın. Tekrar ediyorum. Kızgınsınız, sinirlisiniz, heyecanlısınız veya... E, bir vesvese geldi. Acaba hanımım şöyle veya işte kızım bu mu, kocam bu mu bir şey oldu böyle bir kıskandınız bir şey oldu o anlarda mümkün mertebe eğer yanınızdaysa bir abdest alın direkt olarak yüzüne bakmayın veya uzaktaysa resimlerine bakmayın çünkü daha büyük tahrip gücüne vesile oluyoruz renkli gözlü insanlarda şöyledir kahverengide böyledir türü şeyler hiçbir eserde net olarak bir tabir yok bir iki tane şey var onu genelleme durumuna giremem. Doğru şeyleri konuşmak durumundayım inşallah. O yüzden şu renkli gözlerde böyledir, şöyledir, mevzuları farklıdır. Bir şey daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Sadece e, insandan insana nazar geçmiyor değerli dinleyenlerim. Nazar sadece insandan insana geçmiyor. Nazarın bir başka yeri neresi? Hayvanlara da nazar geçiyor, e, insanların kullandığı alet ve edevatlara da nazar geçiyor, yani mallara da nazar geçiyor. Kişi bir araba alıyor, bu arabayı işte şu kadar sene uğraşmış, bu kadar sene efendim didinmiş veya işte borç almış, almış. Vay be adamın arabasına bak ya, işte bir de işte param yok diyor şuna bak, benim niye yok, şu şöyle mi kazandı? İşte bunlar da nazarı getirebiliyor. Ama şu da bir gerçektir. Şimdi her şeyi nazara bağlamakta. Mesela adam kabiliyetsiz şoförün tekidir. Adam öndeki arabaya vurdu. Arkadaşları dedi ki vay ya sen ne adamsın ya. Sen misin? Öndeki işte şeyi görmedim. Ya nazar vardı onda. Yani buna da gerek yok. Veya bir başınız ağrıdı. Evet başınızda bir damarınızla ilgili bir sorun vardı, tansiyonla ilgili sorun var veya hava değişimiyle ilgili bir sorun vardı. Başım ağrıdı o zaman nazardandır demek değil. Anlatmaya çalıştığım bu değil. Lakin sizin mutlaka yaşadığınız şeyler vardır. Durup dururken bardak kırılır mı Ramazan? Hayır. Bir sebebi olması lazım kırılması Peki için. Peki hiç bugüne kadar böyle şungur şungur bardakların kırıldığını... Ee, böyle yeni aldığınız veya üzerine titrediğin bir eşyanın durup dururken bozulduğuna birdenbire ani olarak baş ağrılarının başladığına ya yani hiçbir sebep yok böyle Ş şahit oldun mu? Baş ağrısının durduk yere olduğuna şahit oldum abi. Bak camlar da kırılabilir hiç böyle sapa sağlam bir kuş o güne kadar o saate kadar hatta o dakikaya kadar son derece böyle sempatik güzeldir bir anda pat gider. Şimdi bütün bunlarda nazarın fonksiyonunu bugün konuşuyoruz. Şimdi değerli kardeşlerim, annenin, babanın evladına, hanımın kocasına, kocanın hanımına dahi bak iyi niyetli düşünüyoruz. Nazarının değdiği bir gerçeklik varken, biz beni tanımayan, benden nefret eden, beni kıskanan, benim karımı, yuvamı, kocamı kıskanan, beni ayırmak isteyen, benim üzerimdeki mal, benim üzerimde Allahu Teala'nın emanet olarak verdiği özellikleri. Ah benim olsa niye onun diye kötü gözle bakacak olan insanları da düşünürsek eğer işte yapmamız gereken şudur. Nazarla ilgili Evet, tüm bu olayların sebebini nazardan çıkaralım demiyorum. Ama kendimizi teşhir etme hastalığını artık bırakmamız gerekiyor. Tekrar edebilir miyim burayı? Kendinizi güzelsiniz, saçlarınız çok güzel, dudağınız çok güzel, dünyada milyonlarca hanımefendiden çok daha kendinizi güzel hissediyorsunuz. Evet öyle de olabilirsiniz. Saçınız böyle şöyle gibi, gözünüz bilmem... Kaşınız keman gibi, burnunuz bilmem hilal gibi falan filan filan. Lakin siz bunu teşhir etmeye başladığınızda işin günah kısmını geçiyorum. Hani başkalarının hayalinde sizin canlanmanızın verdiği günahı geçiyorum. Bir de nazar alıyorsunuz. O çok sevdiğiniz saçlarınızı gürül gürül püfür püfür sergilerken bir bakıyorsunuz saçlarınız dökülmeye başlıyor. Çok mutluyum kocamla. O kadar hu huzurluyum ki. Benim hanımım dünyanın bir tanesi diyorsunuz. Arkadaşlarınızı anlatıyorsunuz. Neden? Mutlu olmak istiyorsunuz. Anlatıyorsunuz. Mutluluğu insan ne yapmak ister Ramazan? Paylaşmak, Paylaşmak ister. Paylaşmak ister. Ama herkesle paylaşılmaz. Evet. Hele hele internette paylaşılmaz. Ya bu sefer ne oluyor? Aa. Bir sebepsiz yere tartıştık. Yavrun dünyaya geliyor. Allah nasip eylesin. Çok güzel tamam. Herkese nasip eylesin. Hayırlı evlat olsun amin. Sonra ne oluyor? Çocuğunun fotoğrafını alıyorsun. Yeni doğmuş yavrum benim. Zaten daha sıfır kilometre. Bakın yeni doğmuş oğlum. İsmi şu. Sonra aa çocuğa ne oldu? Ya neden teşhir ediyoruz? Ananın bile yavrucuğuna... Onun gözünün nuruna nazarı değerken niye kaşınıyoruz? Değerli dinleyenlerim 51. ayeti var Kalem suresi belki tabii duydunuz mutlaka onu da bir hatırlayalım. Şöyle buyrulur nazar olayıyla alakalı zaten ezbere bilinen ayeti kerimelerden bir tanesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme haset edenler vardı bildiğiniz gibi ona göz değdirmeye çalışanların olduğunu Haber veriyor ve ne yaptı biliyor musunuz bir tanesi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında nazarı o kadar güçlü olan insanlar vardı ki az önce bahsetmeye çalıştım ve deve gördüğüm bir tane kocaman deve. Yani iki üç tane adamın belki de yere yıkması belki muhtemel diyelim deve bir bakışla çok uzaktan bakın bir bakışla pat diye ye gidiyor yere düşüyor arkadaşlar. Böyle insanlar vardı. Günümüzde belki de var. Ama şunu diyorum bakın daha tehlikelileri de olabilir. İşte demişler ki sen peygamberimizden için sallallahu aleyhi ve sellem ona da bak onu da öldür. O kadar kinlenmişler. Ve adam bunu yapmaya çalışmış, becerememiş. Bununla alakalı da işte kalem suresinde de şöyle bir ayet var. 51. ayet Meallen paylaşalım. Doğrusu o kafirler... Kur'an'ı işittikleri vakit az kalsın gözleriyle yiyeceklerdir. Hala da senin için muhakkak ki o bir mecnundur diyorlar. Duydunuz mu? Gözleriyle yiyeceklerdir. He, kafirler bu sureyle bundan önce Kur'an'ı ilk işittikleri zaman onu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ona mazhariyetini kıskandılar. Acayip kıskandılar. Çünkü onlardan değildi, kendi soylarından değildi. Ne yaptılar? Bütün o öfke dolu, kıskançlık dolu, kötülük dolu bakışlarını onu yiyecekmiş gibi yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam baktılar ve onu yok etmeye çalıştılar. İşte bu ayet-i kerime nazil oldu ve tedbir aldı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Durum inşallah net bir şekilde anlaşılıyordur. Şimdi bugün şu saniyeden itibaren cep telefonlarımızdan tutun, Whatsapp'lardan tutun, Facebook adreslerimizden tutun. Sadece hanımlar için demiyorum. Erkekler, erkekler, erkekler ister hoca efendi olun, ister efendim bir yazar olun, çizer olun. Eğer nazar değmesinden bir korkmuyorsak, bir çekindiğimiz yoksa veya başka insanların evli barklı olabilir veya kötü düşünceli insanlar olabilir. Onların hayallerinde canlanmak istemiyorsak bunu yapalım. Bununla ilgili nazara devam edeceğim ama maalesef çok böyle üzüldüğüm mevzular da oluyor. İbrahim abi sen böyle anlatıyorsun ama isteyen zaten istediği şekilde bakar. Ne olur ben resmimi kaldırsam? Ne ol? Ya bu ayrı mesele. Ama sen elinden geleni yap. Allahu Teala'ya şöyle mesela müracaat et. Ya Rabbi ben senin için şundan şundan vazgeçiyorum ben senin için efendim şu hatadan dönmeye çalışıyorum Din mutlaka yani resimlerinizde böyle siz daha farklı daha böyle düzgün giyinmeye biraz daha böyle kendinizi değil de e, bir orman resmi olsun bir başka bir resim olsun onu koymaya çalışın ama maalesef bizde bir Mankenlik sevdası var. Şimdi bir insan hayatını neyle geçiriyorsa ona özenir. Hayatı boyunca cep telefonunu görmemiş bir insan cep telefonunu anlamaz ki ben şimdi Afrika'ya gitsem, Uganda'ya gitsem, Uganda'nın bilmem neresinde bir köyünde olan bir insana cep telefon hediye etsem, şebekesi yok bilmem nesi yok ne yapacak bunu? İnsan neyle iştikal ettiyse ona benzer. Maalesef yavrularımızı biz kraliçelerle, prenseslerle, bu çizgi filmlerle, rahiplerin, papazların olduğu, meleklerin sanki kanat alıp da uçtuğunu resmeden çizgi filmleri izletirsek, bu yavrularımızın hayallerinde melek haşa dişidir. Kraliçeler, prensler, şunları, bunları, bilmem neleri, haçları, putları, bunlar kafasında yer eder ve bunlara özenir. Ve bizler ne izliyorsak, Mesela örneğin bir yüzük, bir tespih. Biz bunu görmesek nasıl özeneceğiz? Televizyondan görüyoruz, arkadaşımızdan görüyoruz, özeniyoruz. Aa bunun şunu almış, böyle bir kıyafeti varmış. Bunun saç tıraşı böyleymiş, ben de aynısından istiyorum. Bu yeni bir pardüsü almış, bilmem ne kumaşındanmış, özel diktirilmiş, oradan istiyorum. Neden? Çünkü bir dizide öyle gördüm ben bunu. Bir oturma odası takımı gördüm, şuradan. Yani bunu uzatmanın imkanı çok. Biz gördüklerimizden etkilenip hayatımıza onları tatbik etmeye çalışıyoruz. Onun kocası böyle, onun karısı böyle, onun evi böyle, onun eşyası böyle. Çocuklarımız da izlediklerinden, maalesef bizim ona izlettiklerimizden istifade ediyorlar ve onları istiyorlar. İşte biz eğer Facebook'ta, Twitter'da neyse sosyal medyada kendimize çeki düzen vermezsek nazarın daha fazlasını alırız. Aynı şekilde sokakta yürürken bir erkek bir kadın hiç fark etmez iffetsiz bir şekilde kılık kıyafetimize dikkat etmezsek donmuşta oturup kalkmamız her ne olursa olsun biz bunlara dikkat etmezsek bu kat kat fazlalaşır içine zaten insanın ne olur nazarın dışında günah da eklenir. Ve bunlar ilerleye ilerleye ilerleye zaten bizi namazdan, dinden, imandan da soğutabilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nazar haktır buyuruyor biliyorsunuz. Hatta kaderle yarışan bir şey olsaydı nazar değme işi yarışıp onu geçerdi, kaderi değiştirirdi buyuruyor. Bu nasıl bir durumdur? Nazarın tesirini yaratan kimdir Ramazan? Allah. Celle Celaluhu. İlacın tesirini yaratan kim? Yine Allah Celle Celaluhu. Büyü bir insana yaptılar. Büyünün tutup tutmamasını yaratan? Yine Allah Celle evet. Celaluhu. <gülüyor> Nazarda da aynı şey var. Nazarda sen istediğin kadar affedersin bön bak. Ama onu bir imtihan sebebi olarak görüyor. Bize de diyor ki dinimiz. Ey İbrahim, ey Ramazan, Mehmet, Ayşe, Fatıma. Gözünü haramdan çek. Sevdiğin insanlara bakarken dahi onlara Allah'ın onları yarattığını hatırla ne kadar kendine bakarken bile, aynada kendi saçına bakarken bile maşallah. Ya Rabbi yani içinden şunu gör. şey Düşün. Allah'ım beni sen yarattın. Şu güzel yüzümü sen yarattın. Kendine mal etme. Ben ne kadar güzelim ya falan. Ne kadar yakışıklıyım. Süsüm ne güzel. Boyum ne değil sana verilen. Belki diğer insanlara birçoğuna verilmemiş bazı lezzetler vardır. Üstünlükler vardır. Bunu kendine mal etme. Ben ne kadar güçlüyüm ya. İşte ben var ya ben deme. Kendine maşaallah maşaallah. Maşallah değil yani. Subhanallah. Şimdi Allah diye bitiyor ya, onu biraz daha böyle içimizden, yavrumuzu severken de böyle aynı şekilde, maşallah diyelim, eşimizi severken de ne olur, aklınızdan geçirmeniz de yeterli olduğunu söyleyen eserlerde alimlerimiz var. Yani diyemiyorsanız bile içinizden, maşallah ya, maşallah hani. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uygulamalarıyla bunu daha iyi görüyoruz Yani nazardan kurtulma yolları nelermiş? Nazar etme mevzusuna nasıl e, bir engel olunabilir? Bunları da dinimiz çok güzel anlatmış. İnşallah onları da okuyalım. Birkaç mesajı söyle Ramazancım sonra ara veririz. Programımızın ilk mesajı Esenler'den sevgili adaşım Ramazan'dan gelmiş. Rabbim Eyvallah. dinlemiş olduklarımızdan istifade etmeyi nasip etsin. Ramazan kardeşime de selamlar olsun demiş ve aleyküm selam. Hı aldıkça. Emre ve Cüneyt de bizi dinlemektelermiş. Selamlarını ilettiler. Allah'a emanet olun inşallah demiş. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederiz. Kitelli'den Haşim ve Şehmuz bizleri dinlemektelermiş. Program çok güzel. Allah sizden razı olsun. Sizin sayenizde çok şey öğrendik. Ramazan abi de selam demiş. Ve aleykümselam. Eyvallah. Bak, bazı mevzularda Allahü Teala istediği zaman nasıl vesileler yaratıyor. Evet. Sen hiç bu duaları alabileceğini düşünüyor muydun? Yok. Şu an mesela buradasın. Evet. Bu programın... Vesilesiyle. E, ama ne oluyor? Dualar alıyorsun. Aynı şekilde biz de böyle hem maaş alıyorum hem de dua alıyoruz. O sebeple şu an olduğumuz yer yani mikrofonun karşısındayız belki ama sevgili Ramazan gerçekten de bir kürsü gibi. Bunun değerini bilirsek eğer bu duaları alırız ama Allah korusun şımarırsak oramız buramız değişmeye başlarsa insanlara tepeden bakarsak da ne olur bu sefer? Tam tersine güzel şeyler alalım derken Allah korusun belayı alıp gideriz. Şöhret ne diyor? Afettir diyor. Allah muhafaza. Buyurun. Mardin'den Nesrin Hanım selamları iletmiş. Aleyküm. Programınız çok güzel. Allah razı olsun dinlemekteyiz demiş. Eyvallah benim. Mardin'den Dinleyenlerimize selamlarımız iletiyoruz. Yolladığınız illeri söylerseniz biz de mutlulukla bunları anlatırız. Uzun bir süredir bize yazmayan sevgili Masar abi bugün yazmış selamlarını iletmiş. Masar deniz abi. Evet. Bak nasıl soy ismini biliyorum. Ya ben sizin çoğunuzu gıyaben tanıyorum merak etmeyin. Ahirette inşallah aklıma gelirsiniz. Güzel yerlerde olursak böyle kaderimiz buluşur sorularda tanışmak istiyorum hepinizle. Buyurun. Ne zamandır yazmıyordum ama dinliyordum. Cübbeli Ahmet hocamızdan duydum. Hadis-i şerifte de şöyle buyruluyor. Nazar deveyi kazana, insanın mezara koyar. Evet. Hayırlı yayınlar. Ramazan kardeşime de selamlar demiş. Aynen öyle. Selam. Aynen öyle. Aleyküm selam. Çok teşekkür ederiz. Aydın çok görmez, yüreğin ta içinden selamun aleyküm demiş. Aleyküm kardeşim. Allah razı olsun, hayırlı yayınlar kardeşlerim demiş. Eyvallah, sağ olun. Yine bir dinleyicimiz de selamlarını iletmiş İbrahim abi ve Ramazan kardeşim. Bu konu hakkında bir arkadaşıma Nazar'la ilgili konuşurken bana söylediği söz, hı hı. Nazar'a inanmıyorum dedi. Hı hı. Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerif'inde var dedim, uydurma evet. olmadığı ne malum dedi. Hı hı. Cübbeli hocam da sohbetinde var demiş, hı hı. o hocaya da inan, inanıyor musun, TV'lerde ne yaptığı çıktı demiş. Fikir sahibi olmak ne kadar kötü ya, yani? bilmiyorsan bilmiyorum, de Allah yok. Evet. Bilmiyorsan bilmiyorum de illa yorum yapmak zorunda değilsin. Allah hidayet versin abim Amin. Rabbim Abi. seni nazarlardan muhafaza etsin. Seni Allah'a anlattığın için seviyorum. Hayırlı yayınlar demiş. Eyvallah kardeşim. İsmi de Safiye Gülermiş dinleyicimizin. Çok sağ olun teşekkür ederim. Bu arada ne olur bu tür şeylerle ilgili tartışmaya girmeyin. Bir insan nazara inanmamakla dinden çıkmaz. Nasıl ki rabıta tasavvufta çok önemli şeylerden bir tanesidir. Rabutaya inanmıyor olmakla insan dinden çıkmaz. Veya sahabe efendilerimizin şu daha faziletlidir bana göre demesiyle insan dinden çıkmaz. Ama dinden çıkmaya sebep olan Allah korusun şeyler vardır. O zaman siz uyarılarda bulunun. Şimdi nazarın olup olmaması ile ilgili mesela bu programı hediye edebilirsiniz. Çünkü hem bilimsel hem de sadece duyumlarla değil dini şeyleri de anlatmaya çalışacağız. Bununla ilgili şunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Nazarın kaderle her ne kadar alakası varsa da onun tesirini yaratan az önce Ramazan'a sorduk hani şu mu şu mu dedik Allah Celle Celaluhu. Dolayısıyla nazarı keskin olan bir kimse bir şeye baktığı anda Allahu Teala o şeyde o zararı yaratabilir ama Allah'ın izniyle olur. Çünkü iyiliği de kötülüğü de yaratan Allah Azze ve Celle. Eyvallah Celle Celaluhu. Allah-u Teala'nın iradesi dışında hiçbir şey meydana gelmez. Bu kadar. Şimdi nazar sonucu ölen insanlar var biliyoruz. Helak olan insanlar var biliyoruz ve bunu Efendimiz aleyhissalatu vesselam anlatıyor. Cabir bin Abdullah radıyallahu an rivayet ediyor bir hadis-i şerifte göz değmesi haktır buyuruyor. Az önce bahsetti kardeşimiz. Deveyi kazana insanı kabre girdirir. Şimdi nazara uğrayan deve nasıl ölüp eti tencereye konuyorsa hayatından olup mezara giden insanlar da var. Ne yapılacak nazara karşı onu da konuşacağız inşallah. Buyurun. Mustafa Soy Yiğit, hayırlı abim. Teşekkür Seni seviyoruz. Ederim. Bizden de nazar değmesin inşallah. Allah Maşallah. razı olsun. Maşallah abim demiş. Ben sizi de kendimi de okuyorum zaten. Merak etmeyin. Sizi de okuyorum ama yani Rabbimiz Celle Celaluhu'ndan sakındırmak için her programa girerken Ramazan'da okuyorum ondan sonra. Yani Etrafında ben sizi görmediğim halde ne diyorum? Rabbim Celle Celaluhu sizi de bizi de nazardan muhafaza buyursun. Çünkü Amin. ben Ramazan'ı sevsem dahi nazarım geçebiliyor. Ramazan'a ben düşman değilim. Ama ne güzel. En güzeli maşallah demek. Hadi bakalım devam edelim. Hollanda'dan makinist Erdinç abimiz selamlarını iletmiş. Aleyküm selam. Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Amin. Allah'ım sesine güzellik versin maşallah abi. O ne güzel Çanakkale programıydı öyle. Allah sizden razı olsun eksikliğinizi vermesin. Sanki her şeyi yeniden yaşadık oradaydık. Bir daha abi o şehitlere saygıdan o hafif sesle konuşman yok muydu bir tanesinin? Kalpten samimiyetimle duadan eksik etmeyin inşallah demiş. Amin her kardeşim. Bıçağı. Allah razı olsun. Ne mutlu bize ne mutlu izleyenler olmuş. O belgeseli çektiğimiz zaman aklımda şu vardı. Biz tamam allah Teala rızası için gittik ayrı mesele. Dua ettik ama hep dua ettim, vesile olalım. Bu programı yapmaktaki zaten gayem doydu. Yoksa öyle iyi oldu, böyle kötü oldu, böyle teknik açıdan şöyle de değil. İnşallah dedim böyle bir yavrumuz, gencimiz, delikanlımız veya bir teyzemiz bir şeyler hatırlasın, öğrensin, vesile olalım dedim. Ne mutlu bize. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Vize pazarlı selamlarını iletmiş. De aleyküm selam. Nazara inandık haktır. Güzel ve hoşumuza giden bir şey görünce hocalarımız... Maşallah Subhanallah La kuvvete ve Teilla billah dememizi söylerler. Aynen. aynen. Rabbimizin iziyle bu dua üstüne nazar olmayacağını söylerler. Tabii ki niyet de çok önemli. Aynen Fakat öyle. bazı insanların istemediği halde nazarı değer. Rabbim hepimizi muhafaza eylesin Allah'a emanet on demiş. Amin. Şimdi mesajları bitirelim, bir ara verelim. Çok fazla çünkü mesajı olduğunu söylüyor Ramazan'da. Ee, sadece mesajlar ikinci bölümde de okuruz. Maşa Allah derken o Allah lafı var ya. Maşa ya yani maş değil de. Maşa Allah diye böyle tam vurgulayalım. Aynı zamanda da bazı çözümler var inşallah. Mesela ılık duş almak, duaları var. O duaları inşallah paylaşacağız. Sonra severken çok sevdik mesela gönlümüz akar insanın hanımına gönlü akmaz mı? Veya çocuğuna gönlü akmaz mı? Burada ne yapalım? Dilimiz döndüğünce ya Rabbi ben onu o kadar çok seviyorum ki ama onu sen yarattın seni daha fazla seviyorum bunu böyle aklımızdan geçireceğiz bir yavrumuz var mesela yeni doğmuş çok güzel ama ya Rabbi ne güzel yaratmışsın diyeceğiz yani oğlum ne güzel kocam ne güzel karım ne güzel değil ne güzel yaratmışsın şu huyunu şu gücünü veya efendim şu bakışı ne güzel yaratmışsın Rabbimiz Celle Celaluhuna eğer tevdi edersek Bunda sıkıntı yok ama çok sevdiğimiz insanlarda olsa onun tipi, sesi, konuşması, bakışını ona odaklanırsak işte o zaman nazar değiyor ve bununla ilgili neler yapılabilir bunları da inşallah sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Tekrar Rabbimiz Celle Celaluhu'ndan niyaz ediyorum. Sizleri, bizleri, sevdiklerimizi, Müslüman kardeşlerimizi, Birbirimize nazar etmekten, nazara düşmekten ve bizim vesilemizle, nazarımızla hasta etmekten muhafaza buyursun. Amin. Güzel bir hikmetli söz var. Çok çok böyle bilinen hikmetli sözlerden bir tanesidir bu. Bir dinleyelim. Gözlerini harama bakmaktan ve başkalarının ayıplarını görmekten koru. Bu da bu nazar mevzusunun diğer bir kısmı bildiğiniz gibi. Tabi harama bakmak biliyoruz. Bunun artık küçük yaşlardan beri biliyoruz. Bir de boş işlere bakmak var. Mesela nedir? Yararı olmayan şeyler de dinimizde zaten şüpheli ve boş olarak değerlendirme. Malayani. Yani bir futbol izlemek bir yararı var mı? Yok. Hele hele saatler veriliyor mu? Yok. Boş. Malayani işler. Bunu zaten hocalarımız anlatıyor. Ne demek? Bu video klibi izledik. Boş. Ya bir yararı yok. Veya bir komedi ee, kı kısa bir video gönderdi arkadaş sizi ha ha ha ay ne kadar komik boş bir yarar var mı yok peki yararı olan şeyler neler aynı videonun içerisinde bir sohbet gönderdiyseniz eğer Allahu Teala'nın yaratma sıfatları var biliyorsunuz onlara haiz olan bir şeyse baktığınız zaman Subhanallah ya Rabbi sen ne güzel şeyler yaratmışsın veya İbretli bir olay var mesela, bir kıssadan hisse var, bunu paylaştınız tamam. Facebook sayfanızda siyaset, evet mi, hayır mı, şu mu, bu mu, bilmem ne mi, böyle gerginlikler, tartışmalar, kavgalar, ayrışmalar değil de sizler o gün yaptığınız paylaşımlarda insanlardan sizi takip eden veya arkadaşlarınızdan bir tanesinin hidayetine vesile olursanız, Paylaşımlarınız hadis-i şerif olursa, ne bileyim böyle yararlı bir şeyler olursa, La Fontaine'den masallar olmazsa, aşklar, meşkler falan filan, kendimi teşhir etmek, canlı yayınlar yapmak gibi değil de Allah rızası için bir şey olursa sıkıntı yok. Ya hayır söyle ya da ne yap Ramazan? Sus, sus. Yani İlla konuşmanın bir gereği yok hayır olmadıktan sonra. İlla bir şeyi paylaşmanın, illa bir videoyu ona atayım, şu da gülsün, bu da kahkaha etsin. Değil. Ya hayır söyleyeceğiz ya da susacağız. Nazar da buna benziyor. Ya emme basma tulumba gibi böyle kafayı kaldırıp ona bakıp buna bakıp hayatımıza devam edeceğiz. Ya kendimizi teşhir etmek için elimizden geleni yapacağız. Bu çok tehlikeli. Hocalarımız ne diyor? Salih Memişoğlu ile biliyorsunuz bir program yapmıştık. Sen Çocuğunu çok seviyorsun Nazarın değiyor ama sen Çocuğunu başkasına niye gösteriyorsun Yeni doğan çocuğum Dua edin mesela Ya dua eden var etmeyen var Çocuğu olan var olmayan var Nazarı artık Biraz önemseyelim Bir araba aldınız Nasıl ama yeni araba almışım Ya zaten <gülüyor> Nazar değecek bir de bunu sen sosyal medya hesaplarından bilmem kaç model aldın bakın güzel mi falan. Böyle gerek yok buna. Çok mutlusun eşinle, kocanla Allah daha da mutluluk versin. Tamam ama bunu teşhir etmenin ne anlamı var? Bana şunu aldı, o bana bunu etti şöyle oldu. Yapmayın arkadaşlar. Hatta bazen şöyle yapın mutluluğunuzu bile çaktırmayın. Kızınızda çok mutlusunuz, oğlunuzda çok mutlusunuz, yuvanızda çok mutlusunuz. Bunu anlatmayın, bunu teşhir etmeyin, değerli kardeşlerim. Şimdi asıl saadette geçen nazarlarla ilgili bir hadiseden de e, bahsetmek istiyorum. Sahabelerden bir tanesi Amr bin Rebiya e, radıyallahu an. Bunu anlattım mı bilmiyorum daha önce. Sehl bin Huneyf'i yıkanırken görüyor ve nazar ediyor yıkanırken. Üst tarafını görüyor. Sehl çarpılmış gibi yere yıkılıyor. Sahabelerden. Sehl radıyallahu an çarpılmış gibi yere yıkılıyor. Alıp Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu yere getiriyorlar sahabe efendimizi. Durumu öğrenen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor biliyor musunuz? Kimden şüphe ediyorsunuz? Sahabiler Amr bin Rebiya radiyallahu ismini veriyorlar. Bunun üzerine Amr'ı azarlıyor efendimiz. Sizden biriniz neden din kardeşini öldürüyor? Lütfen dikkat edin. Sizden biriniz neden bir din kardeşini öldürüyor? Biriniz kardeşinde beğendiği, hoşuna gittiği bir şey gördüğü zaman ona mübarek olması için maşallah barekallah gibi sözler söylesin diye buyuruyor. Daha fazla aslında konuşmaya gerek var mı? Programı aslında burada da bitirebiliriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında da yaşanlar bunlar. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir miktar su istedi, nazar eden amrın abdest almasını emretti. İbni Mace'de geçiyor bu. İsteyenler bakabilir, müsnet'te de geçiyor İbni Mace. Şimdi abdest almasını söylüyor ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu fıkıh alimlerimiz şöyle yorumlamışlar tarif etmişler şimdi onlardan biraz yardım alalım demişler ki bir kabın içine su koyun plastik olması veya işte alüminyum olması önemli değil bir kabın içine su koyun nazar eden kimse bir avuç alsın ağzını çalkalasın suyu kabın içine püskürtsün Sonra aynı sudan alarak yüzünü yıkasın, sol eliyle su alarak sağ elini, sağ eliyle su alarak da sol elini bileklerine kadar yıkasın. Sonra sağ ve sol dirseklerini yıkasın, sonra dirseğini omuzunun ar arasını yıkasın. Böyle tam ensemizin altını yıkasın. Sonra işte ayaklarını sağ ve sol dizini yıkasın, elini ve ayaklarını yıkarken kolunu ve dizinden aşağısını da yıkamasın diyor. Daha sonra... Sağ böğrünü, yani göğsünü aşağı doğru o sudan değirsin diyor. Şimdi bunları niye yazmışlar ayrıntılı ayrıntılı? Ne demek bu? Gir duşa çık mesela. Ama lütfen şunu düşünün. Nazar eden kişi bu işi tamamladı ya, o su kabıyla bu işini gördü ya. Eserlerden bir tanesinde diyor ki, efendim, Nazar ettiği şahsın arkasında durup başına döksün diyor bunu bir de. Ya bir zarar oldu ya bu zararı gidersin ve kullanılan bu su pis sayılmamakta. Bunu Efendimiz Aleyhisselatu vesselamın bizzat kendi tatbikatından anlıyoruz. Tabi günümüzde bunlar çok saçma sapan gelebilir. Peki neden bunu anlattım biliyor musunuz? Çünkü çok ama çok önemli ve günümüzde maalesef basit ve saçma görünen şeylerden bir tanesi olarak görünüyor. Değerli kardeşlerim, çok şüphesiz hikmetler var. En azından nazar şüphesini gidermek için bol bol yıkanmakta fayda var. Mesela, maşaallah, la kuvvete illa billah. Bunu artık dilimize, çocuklarımıza da lütfen ama lütfen ezberletelim. Sadece dil olarak değil, kalben yani Allahu Teala nazardan muhafaza buyursun. Allah seni ne güzel yaratmış. Rabbimize şükürler olsun manası. Allah'tan başka güç, kuvvet sahibi yoktur. O yaratmıştır gibi aklımızdan geçirelim. La havle ve la kuvvete illa billah. Bunu diyor anlatırsanız Allahu Teala'nın izniyle zarardan da muhafaza edilirsiniz. Bu garanti mi? Yüzde yüz mü? Ya ver. sen bir oku. Okumayı öğren ne kaybedersin? La havle ve la kuvvete illa billah. Veya uzat. Değerli kardeşlerim, cinlerin ve insanların nazarından Allah'a sığınırım diye dua ediyor. Ebu Said el-Hudri radiyallahu an rivayet etmiş bu hadisi şerifi. Efendimiz Aleyhisselatu vesselamın duasına bakar mısınız? Cinlerin ve insanların nazarından Allah'a sığınırım. Sonra, muhafizeteyn, Sureleri var biliyorsunuz felak ve nas sureleri iniyor ve bunları diğer dualarla beraber okuyor. Demek ki nazar eden ve zarar veren yalnız insanlar değil cinler de nazar edebilir, insana zarar verebilir. Cinlerin nazarı daha süratli geçer. Bununla ilgili gelelim tavsiyelere. Efendim banyoya çıplak girmeyiniz. Tekrar ediyorum şeriatta ayıp yok. Banyoya üzerinizde bir banyo elbisesi veya en azından bazı yerleri kapatacak bir şey olmadan çırılçıplak girmeyiniz. Eğer çok küçük bir banyonuz varsa mesela Pimapen'den yapılan böyle etrafı çerçeveli iki kolunuzu açtığınız zaman banyoya girdiniz iki duvara değiyorsunuz uzunlamasını olarak da iki elinizi açtığınız değiyorsunuz sıkıntı yok ama onun dışında lütfen çıplak girmeyiniz bir İçeri girerken banyoya mutlaka bir duamızı okuyalım helaya girerken zaten okunacaklar var bilmiyorum bunları alışkanlık yaptık mı okuduk mu mutlaka girelim bu iki en önemlisi çok affedersiniz ama bunu bilmekte fayda var ee, yıkandığınız guslettiğiniz Banyoda küçük abdestinizi yapmayınız. Bu çok önemli. Çocuklarınıza kız olsun erkek olsun mutlaka öğretilmeli. Abdestlendiğiniz yere çok affedersiniz. Çünkü vücut sıcak suyu gördüğü zaman bazı kanallar açılıyor ve insan ferahlamak istiyor bunu. Lavaboda yani eğer tuvaletiniz ayrıysa orada veya tuvaletle... Gusül abdesti alacağınız, yıkanacağınız yer aynıdır. Lütfen evvela o defi hacetinizi giderin, ondan sonra girin. Ee, bu üçüncü mevzu, çok önemli bir mevzu. Ve mümkün mertebe arkadaşlar, temizlik kurallarına riayet edelim. Cinlerle alakalı nazarlanmak istemiyorsanız, çok fazla uzun süre banyoda kalmayınız. Üstümüze başımıza dikkat edelim, bevletmeyelim. Küçük abdestimizi yapmayalım ve dualarla girelim, dualarla çıkalım. Değerli dinleyenlerim, başka yollara başvurup şifa aramak bir mümine yakışmaz. Mesela cahiliye devrinde bazı hastalıklardan dolayı boyunlarına, kollarına boncuklar takarlarmış ve bunlar beni koruyor derlermiş. O boncuk çıktığı zaman hasta olduğuna inanırlarmış. Bu zaten çok tehlikeli bir inanış. Ama nazar boncuğunun kullanılma hikayesi şu, mesela yüzüklerde de aynı şey vardır. Sizin yüzünüze bakacak, nazarının değeceğine inandığınız birileri var ya, belki sizin kolyeniz, aksesuarlarınız, elinizdeki şeyle o ilk bakmaktaki enerji oraya kayabilir düşüncesi vardır. Yoksa ona bakarsanız, doktora giderken de doktor benim şifamı veriyor haşa Allah vermiyor dediğimi zaten dinden çıktım. Yani bu zaten itikat meselesi. O boncuğu takarken e, efendim ona güvendim, ona sığındım, ondan bekliyorum dediğimi zaten hapı yuttuk Allah korusun. Ama bu da gerçekten de vesilelerden bir tanesi. Hatta kurşun döktürme mevzusu vardır. Birçok zaman biz bunu çok böyle saygısızlık hatta büyük bir tehlikeli bir iş zannederiz ama bazı konularda da kurşun döktürme diye bir durum var. Onu da size söyleyeyim. Ama tabii tekrar ediyorum. Bunu yaptık, tamam, kurtulduk. Değil. Allahu Teala'nın izniyle. Dualar da böyledir. Ben namazımı kıldım, kabul oldu diyebilir miyiz Saşa? Ben niyet ettim, Allah'a sığındım. Hayır ve şer ondan gelir zaten iman şartlarından bir tanesi bu değil mi? Kaza, kader, hayır, şer birinden gelmez. Rızık mevzusu da böyle değil midir? Maalesef birçoğumuzda bu yok mu? E şu olursa ne olur? Nasıl geçinirim? Nasıl öderim? Ama maalesef biz tam olarak iman etmiş değiliz. Rızka ben kefilim buyuruyor allah Teala. Biz hala, hala ve hala koca koca insanlar olarak ya şöyle olursa ya böyle olursa. Ya sen zaten çalışıyor musun? Tamam. Sen aslında neden korkuyorsun biliyor musun? yetinemeyeceğini biliyorsun. Çünkü nefsinin aç olduğunu biliyorsun. Bir türlü doyuramayacağını biliyorsun. Yoksa Allahu Teala'nın seni aç bırakmayacağını biliyorsun. Ama bir türlü doymayacağından korkuyorsun. Farklı farklı isteklerin olacak çünkü. Bu niye eksik diyeceksin? Bu niye eskimiş? Bunu değiştireyim diyeceksin. Bu niye böyle yetinmeyeceğini biliyorsun. O yüzden. Yoksa rızkı ben kendim mi kazanıyorum haşa? Benim sayemde mi oluyor? Benim maaşımı yatıran müdürün sayesinde mi oluyor? Ona bu parayı veren bir firma mı? Şu mu bu mu? Reklam mı yoksa Allah Azze ve Celle mi? Elbette ki Mevlamız. İşte imana her şekilde nasıl kalben ve şeklen tatbik etmemiz gerekiyorsa bugünkü konumuzda nazar, biz de kalben diyeceğiz ki biz işimizi yapalım, biz bir şeyler yoluna girsin diye çalışalım, dualarımızı okuyalım ama olursa da Allah'a tevekkül edelim değerli kardeşlerim. Buyurun. İstanbul Cebeci'den Bülent Baş selamlarını iletmiş. Aleyküm Az selam. önce senin sahabelerle ilgili paylaşmış olduğun şeyin aynısını da Bülent Baş abimiz paylaşmış. Öyle mi? Evet. Eyvallah. Teşekkür ederiz. İstanbul'dan Zafer selamlarını iletmiş. Feyzi ve muhabbetimi tutamıyorum. Namazımı kılıyorum. Dergaha da gidiyorum hamdolsun ama muhabbetim gitti sanki demiş. Eğer böyle bir durum olursa namazınızı bırakmadınız. Maşallah. Güzel. Sohbete gidiyorsunuz ama feyizle alakalı bir sorun varsa mutlaka Abdestimizi bir kontrol edelim. Kıyafetimiz gerçekten erkekseniz ve kadınsanız biliyorsunuz tam uygun bir kıyafetle mi kılıyoruz? Namazlarımızda bir Fatiha suresini bir kardeşimizi okuyalım doğru mu okuyoruz? Bir yerlerde bir yanlış var kardeşim. Eğer beş vakit namazınızı kılıyorsanız sabah namazı mutlaka kalkabiliyorsunuz beş vakit namazı kılıp da huzurla ilgili bir sıkıntılar oluyorsa ya başka şeyler izliyoruz başka şeyler dinliyoruz. Kafamız tam olarak konsantre olmuyor ve Allahu Teala size sinyal gönderiyor. Yani manen belki şöyle bize buyuruyor, ''Ey kulum dikkat et çeki düzen ver kendine, o huzuru sana vermem istiyorsan senin de bildiğin yanlışlardan dön.'' diyor, bunlardan dönelim inşallah. Bandırmadan bir dinleyicimiz hayırlı yayınlar. Nazar insanı mezara, hayvanı kazana koyar. Hı. O yüzden bir şeyi çok beğendiğimizde maşallah demeyi ihmal etmeyelim ki karşımızdaki insanlara da sıkıntı Aynen. vermeyelim. Ve bizim olmayan insanlara bakmayalım. İşin doğrusu bu. Nasıl bize nazar değmesin istemiyoruz. Başkasının hanımı, başkasını kızıp kafamızı önü meza eğeceğiz. Bir illaki televizyon izleyeceksin. Bir hanımefendi haber spikeri. Kafaneyeceksin kardeşim. İlla dinlemen gerekiyorsa. Veya hanımsan erkek bakmayacaksın. O da birinin kocası, birinin amcasının oğlu. Şimdi görülmeyen şeylere yok demek bugünkü bilime de aykırı. Şimdi günümüzde aletlerden çıkan birçok ışınlar var. Bu ışınların tedavide de kullanıldığını biliyoruz. Mesela televizyonu çalıştıran, kanallarını değiştiren, arabalara açan kumandalar var. Onlardan çıkan ışınlar var, iş yapıyorlar. ...lazerle ameliyatlar yapılıyor... ...lazeri göremiyoruz... ...radyasyon, tomografi... ...birçok film, MR falan filan... ...ama biz bunları görmüyoruz... ...şimdi bunlar gibi... ...bugün konuştuğumuz nazar... ...ve gözden çıkan ve tam olarak... ...şu an açıklanamayan ışınlardan... ...nazar değdiği artık biliniyor... ...göremediğimiz şeylere yok demek... ...zaten cahilce bir şey... ...belki bundan... ...20 sene 30 sene sonra nazarla ilgili bir bilim kurulacak... Bilemiyoruz ki. Bundan 100 sene öncesinde ışınlar anlatıldığı zaman belki de vatandaşlar ne diyordu? Hatta diğer bilim insanları saçmalama. Dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen bilim adamları olduğu zaman zamanında hayır düzdür, siz ne, ne biçim bir e, akıla sahipsiniz diyenler vardı. Çünkü bilim daha yeni yeni öğreniyor. İşte ah biraz dine, biraz Kur'an'a şöyle değil. Mi? Yönelsek neler olacak? Nazar haktır arkadaşlar. Beğenerek de nazar değer, imrenerek nazar değer, kıskanarak bakılan şeylere nazar değer. Hayvana hatta cansızlara, maddi şeylere bile nazar değer. Efsedoğulları'ndan nazarı değen bir kimse vardı. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem zamanında ası saadetti. Esedoğulları çok meşhurdu. Onlardan bir kimse vardı nazarı çabuk değen. Üç gün bir şey yemezmiş. Sonra çadırın bir tarafını kaldırıp o zaman çadırlarda yaşıyorlar ya çadırın böyle bir tarafını kaldırıp oradan geçen bir deveye bakarmış. Ben bunun gibi bir deve hiç görmedim derdi Ve hemen ardından deve yere düşer hastalanırmış. Müşrikler bu adamı bulmuşlar. O zaman kıskanıyorlar ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı. Zarar versin diye yani ölsün diye onların Bakış açısıyla bu adamı bulmuşlar. Allah Celle Celaluhu da Efendimiz aleyhisselatu Vesselam'ı korumuş. Birinci bölümde de anlattık. Kalem Suresi'ne zaten geçiyor. Taberani'de geçen bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur. İnsanların yarısı nazar vesilesiyle ölür. Taberani'de geçiyor. Nazar neredeyse kaderi geçecekti. Nazardan Allahu Teala'ya sığının de geçiyor. Müslümde geçen bir hadis-i şerif kaderi geçecek bir şey olsaydı nazar geçerdi. Müzik Değerli kardeşlerim zaten Felak suresinde de çok açık bir şekilde anlatılır. Haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden zaten göz değdiren Arapçada da nazar Gözü bir şeye isabet etmek, gözü bir şeye baktı, isabet etti anlamında zaten buradan anlaşılıyor ki nazar anlatılmış. Tabi her hasetçi nazar eden değil, dolayısıyla hasetçinin durumu nazar eden kimseden daha genel olunca hasetçinin şerrinden Allah'a sığınmak, dikkat etmekte fayda vardır. Nazar konusunda çok ama çok şeyler var, anlatılan mevzular var. Biz sadece bunun bilimsel olarak şu anda bilinmeyen bir durumda olduğunu, yok denilmediğini ama var olarak da görülmediğini bir kez daha tekrar etmiş olduk. Lakin bu mevzular belki önümüzdeki yıllarda daha netliğe kavuşacak. Yeni bilimsel çalışmalar yapılacak. İnsanların gözünden enerjilerin çıktığını biyoenerji uzmanları zaten anlatıyorlar. Vücudumuzda aura denen ve 6-7 santim ileride Başlayan bazı ışıklar var bunlar zaten e, bazı alet ve edevatlarla ortaya çıkmış yani her insanın bedeninin birkaç santim kimisi 5-6 santim diyor kimisi 4 santim diyor ama bu zaten ortaya çıkmış hepimizin üzerinde bir enerji var ve bir ışık var termal kameralar konduğu zaman 90'lı yılların sonlarında başlamış 2000'li yıllarda daha hızlı devam etmiş bu çalışmalar. Hepimizin bir enerjisi var. Biyokimyamız var. Ritmimiz var. E, dolayısıyla bütün bunlar bilim insanları tarafından daha yeni yeni ortaya çıkartılmış şeyler olduğundan şunu hemen hatırlatmakta fayda var. Önümüzdeki senelerde belki de vay be yine İslam doğru söylemiş. Vay be Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne kadar güzel anlatmış ama bizler fotoğraflarımızı paylaşmaya, kendimize teşhir etmeye çok meraklıymışız. Demek ki bütün zarar bundanmış diyeceğiz. Bilemiyorum belki ilerleyen zamanlarda artık dini pek sevmeyen insanlar bile sırf bilimsel olarak nazarın ne kadar zararlı bir şey olduğuna kanaat getirince belki sosyal paylaşımlarda veya başka şeylerde bu şeyler yasaklanacak. Bilemiyoruz. Şimdiden bize bunlar çok ütopik gelebilir. Ama bu böyle. Ne yapacağız? Kur'an-ı Kerim'de ve Hadis-i şeriflerde belli olan duaları okuyalım, nazar için onu yapalım. Bol bol abdestlenelim ve abdestsiz dolaşmamaya çalışalım. Sevdiğimiz insanlara bakarken, efendim, maşallah diyelim, barayakallah diyelim. Bu şeyleri söylerken biz de kendimize nazar olup olmaz mı diye, Evden çıkarken ayet kürsü okuyabiliriz. La havle ve la kuvvete illa billahil aleyhil azim diyebiliriz, konuşabiliriz. Bir zararı olur mu bize? Hayır. Hatta faydaları saymakla bitmez. Çünkü bizde nefis var, başka bir insanda da nefis var. Bu nefisler, biliyorsunuz, hiçbir zaman iman etmez. İnsanlar tevekkül etmezler. İnsanlar birbirlerinin değerini kaybettikleri zaman anlarlar. Kendi karnı şu anda doymuş olan bir insan yemekten çok fazla bir keyif almaz çünkü karnı doymuştur. Maalesef ilişkilerde de böyledir, iş yerinde de böyledir. Ben ayrılacağım, ben istemiyorum, bıktım, şu bu ama maalesef bu. Ayrılıklar olur, iş yerinden de ayrılırsınız, boşanırsınız, daha sonra pişmanlıklar da başlayabilir. Ben ne kadar acil karar vermişim, ne kadar yanlış yapmışım, keşke o iş yerine geri dönseydim. Çünkü yeni iş yerim, öncekini aratıyor, aratmaya başladı da denilebilir. İşte bütün bunlar bize şunu gösterir. Mutlaka ve mutlaka bir şeylerin değerini bilmek ve tevekkül ehli olmak için bize Mutlaka ve mutlaka bir sağlam iman gerekiyor. Mesajlarla inşallah bitirelim programımızı. Bir dinleyicimiz selamlarını iletmiş. Daha önce falcıya gitmiştim. Bakamadılar. En son gittiğim falcı da sende cim var. İzin vermiyor baktırmamıza. İstersen çıkarabiliriz dedi. Ben de korktum o günden sonra hiçbir fal baktırmadım. Zaten böyle bir şey olabilir mi demiş. Şimdi ilk önce yanlış şuradan başlamış ve yanlış gide gide gide gide gitmiş. Falcı nedir? Ya bu falcı kelimesi zaten hoş böyle bir falcı değil. Yani kelime değil. Ya falcıya gitmenin sebebi ne? Mesela niye bir insan fal gelecekten haber bakmak, haber almak ile ilgili olduğu için bu falcı demeyelim buna. Bu işlerle ilgilenen eğer birisine gittiyseniz... O bir şeyler söylediyse bilmiyorum çok çok böyle istisnai durumlar olur. Artık ibadet yapamayacağınız durumlar olur. Veya bir ruh sağlığı hekimine gidersiniz. O da çaresiz kalır tamam. Ama onun dışında canım sıkıldı şöyle hafif başım ağrıyor deyip de bende bir şey mi var diye. Hele hele bu işi istismar eden insanlara giderseniz onların da bir nazarı değer size. Bu nazarlar zaten yeterince... Sıkıntımız, evhamımız varken daha da artar. Aman dikkat edin efendim. Bir dinleyicimiz de yine selamlarını iletmiş. Bir mahkememiz var bununla ilgili hayırlara vesile olmasıyla ilgili dua istiyoruz demiş. Allahü Teala hakkınızda hayır olanı versin değerli kardeşim. Amin. Bir dinleyicimiz de yine selamlarını iletmiş. Kolay Aynen gelsin selam. Rabbim sizi ve bizi ayırmasın demiş. Amin. Benim çok nazarım değiyor ve korkuyorum. Kızıma maşallah, subhanallah diyorum ama yine de nazarlanıyor çok Uslu bir çocuğa maşallah subhanallah diyorum Bir anda sanki yaramazlığa başlıyor Ne yapmalıyım bununla ilgili demiş Şimdi size şu uyarıda bulunmak istiyorum Program başında söyledim Lütfen bunu evhama çevirmeyin Bunu istemem Bugün size ben ilim ve bilimle alakalı nazar anlatmaya çalıştım Her şeyi nazara çevirirseniz bu sefer bu Sizin için de iyi olmaz Ve takıntılı evhamlı bir insan olursunuz Efendim bir çocuk bardak kırdı nazar değdi ya çocuk düştü, nazar değdi. Arabayı çarptım, nazar değdi. Ya yok, beceriksizliğinden arabayı vurdun. Düzenli bir şekilde, belki o gün kahvaltını yapmadın, başın döndü. Yani her şeyi nazara vermeyelim. Çocuk zaten hareketli olacak. Ha Birdenbire çığlık atar, bir şey olur. Ha ne yapacağız ona? Bardağı alacağız. Her defasında besmele okuyarak bir Fatiha-i Şerif i okuyacağız. Yedi nas, yedi felak ve ayet-i akürsi okuyup bardağa. Hem eğer çocuk çok bebekse, onun böyle pamukla falan böyle biraz böyle ağzına böyle dudaklarına verin, yutmasını sağlayın. Alnını falan sevin, yedi gün devam edin. Allahü Teala'nın izniyle bakın o hıçkırarak kalkmaları var mı? Ama bunun gibi şeylerin dışında çocuk onu kırdı, ağladı, zırladı, işte çok hareketliydi, hiperaktifti falan. Bunların hepsini kendinize mal etmeyin, evham yapmayın. Yani her şeyi nazara düçar etmenin de bir anlamı yok. Olur yani bazı insanlar hatalar yaparlar şu olur bu olur. Dünkü programda anlattığımız gibi adamın canı ekşili istiyor giriyor karısını aldatıyor ondan sonra sıkıştığı zaman da hemen cebinde bir koz var. Hanımım galiba bana büyü yapıldı aklım yerinde değildi falan diye. Böyle şeylere de girmeye gerek yok buyurun. Konya'dan bir dinleyicimiz Allah razı olsun aktardıklarınızdan çok fayda Eyvallah. görüyorum. Şu an işlediğiniz konuyu bizzat yaşadım. Evimizin antresine soba kurmuştuk çok faydasını gördük. Allah selamet versin bir yakınımız geldi ziyarete. Hı hı. Çok hayret ederek kalorifer gibi ısıtmış her yeri falan dedi. Hı hı. Ondan sonra soba yanmadı. Sürekli dumanını dışarıya verdi. Gereken bac baca temizliğini yaptık lakin faydası olmadı. Nazar mı oldu diye düşünmüştüm ama eşyalara nazar hususunda hı hı. bilgim yoktu. Şimdi dinleyince anladım demiş. Hı hı. Ya o kişinin de kötü olduğunu göstermez. Onu da inşallah anlatabilmişimdir. Kötü değil. Nazar değdi. Ama işte ahlakımız şu olsa maşallah ne güzel ısıtıyor burayı. Allah nazardan saklasın çok güzel ısınmış ısıtmış. Desen bir de kendin de mesela nazarın diyebilir. Onu bilemezsiniz. Belki siz de o kişi öyle dedi ya. Belki onun nazarı değmedi. Bir garantisi yok ki. Ha siz de böbürlendiniz Hı, gerçekten iyi ya falan. Siz belki maşallah demediniz. Yani bu bizden de kaynaklanıyor olabilir. Şimdi çocuklarımızı dışarı çıkarmayız ya. Yeni doğduğu zaman 40 gün 40 gün amana kimse görmesin falan. Doktora bile giderken üstünü kapatırız ama sen kendin maşallah demiyor ki kızına. Sen kendin zaten mikrobunu geçiriyorsun. Evvela kendini sakınacaksın. ondan sonra insanlardan sakındıracağız. Buyurun. Bir de İbrahim abi seni her gün dinliyorum. Herkese de anlatıyorum dinleyin diye. Nazar Boncu'yla ilgili bilgi verirseniz sevinirim. Saygı ve sevgiyle hayırlı günler diliyorum. Nazar Boncu'nun fetva ile ilgili mevzusunu zaten birinci bölümde size anlatmaya çalışmıştım. Ee, nazarlık veya şu e, takı bu takı mevzuları İlk bakışın onlara yönelsin, yüzük takmanın da şeyi budur, ona yönelsin diyedir. Ha bu arada tabii erkeklerin gümüş yüzük takması bilimsel çalışmalarla desteklenmiştir, testosteron seviyesini yükseltir. Hanımların altın takması yani vücutlarının bir yerlerine altını temas ettirmeleri de yine östrojen hormonunu tetikler. Bir bakıma bir şey daha tespit edilmiş oldu ki erkekler altın takmasın zaten haram biliyorsunuz. Altın takmasın çünkü bu sefer kadınlaşır erkekler. Hormonları değişir. Eğer hanımefendiler de aşırı gümüşle, e, gümüş takılarla hayatlarına devam ederlerse, kolyeler bileklikler bu da testosteron seviyesini yükseltir ve kıllanma. Vücutta erkeklere mahsus olan, onlarda daha fazla olan bir takım e, ses kalınlaşmaları ve tüylerin fazlalaşmasına vesile olur. Buyurun. Beykoz'dan zekayı hayırlı programlar. Nazar insanı mezara, öküzü kazana sokar derler. Aynen öyle efendim. Eyvallah. Ecmen Nur hanımefendi uzun süre okuma tedavisiyle atlattım ve varlığına kesin inandığım bir mevzu. Dua zırhlarını kuşanmadan evden adım atmamamız gerekiyor. Hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Eyvallah. Zaten bize şeytan da bir vesvese veriyor ve biz unutuyoruz. Zırhını kuşanmadan savaşa çıkamazsın. Dışarısı zırhtır. Bir hanımefendi, bir erkek, bir öğrenci dışarı çıkarken dualarını okuyacak. Çünkü bir daha eve gelme garantisi yok. Belki son dışarı çıkışı olacak. O yüzden kelime-i bir okuyacak. Fatiha-i şerifemizi okuyacağız. 25 estağfirullah, tavsiye ederim mesela. Yaptığınız hatalardan mutlaka hatalar olacaktır. Bunlara dikkat edeceğiz. Dolmuşa bineceğiz, kafamız önde. Yolda yürüyeceğiz, kafamız önde olursa. Ses tonumuz, erkeklerde de aynı, kadınlarda da aynı. Böyle cilveli, böyle şen şakrak değil. Oldukça böyle ciddi, üstüruplu olursa. Alışverişimizde, şunda bunda falan biz. Oldukça haram, helal olaylara dikkat edersek sıkıntı yok. Ama kendimizi teşhir edersek takırdık tukurduk takırdık tukurduk böyle e, şeylerle ayakkabılarla sıktığımız parfümlerle göz boyalarıyla şunlarıyla ile ben buradayım bana bakın hadi lütfen harama girin ben de sizi günaha teşvik edeyim cehennemin dibine doğru gideyim dersek olmaz erkekler için de böyledir. ...sosyal paylaşımlarda da aynı şekildedir, ...sokakta da aynı şekildedir... ...buyurun bakın bana... ...benden lezzetlenin... ...benim hayalimi kurun... ...beni lütfen unutmayın... ...bilinçaltınızda ben olayım derseniz... ...bu ayrıdır... ...ama tam tersine kaçmaya çalışırsanız... ...ya Rabbi sana sığınıyorum... ...ne kimsenin hayalinde olayım... ...ne kimsenin yuvasının yıkılmasına vesile olayım... ...edebimle... ...senin bana verdiğin... ...bu ilimle... ...hayatıma devam edeyim... ...ne kimseden bana nazar değsin... Ne benim kimseye nazarım değilsen, ne ben kimsenin kötülüğüne vesile olayım, ne insanlar benim kötülüğüme vesile olsun desek iş bitecek, ama olmuyor. İnsanın canı bazen ekşili istiyor. O zaman da işte Allahü Teala şefkat tokadını bizi yapıştırıyor hastalıklarla. Buyurun İbrahim abi, ben nazar alan kişi hissediyorum. Siz de yayına çıkmadan önce okumanızı tavsiye ederim demiş bir dinleyicimiz. Allah razı olsun. Ben özellikle tabi isimlerini biliyorum. Benim iki tane teyzem var. Allahü Teala Hayırlı uzun ömür nasip eylesin. İsimleri bende saklıdır. Bir tanesi 80'li yaşlarda, Bir tanesi biraz daha genç. 74-75 yaşlarında. Ee, ben hiç görmedim kendilerini. Burayı ararlar arada. Bazı tavsiyelerde bulunurlar. Allahu Teala kendilerinin ilmini artırsın. Makamlarını âli eylesin amin. Ben onları annem gibi severim. Bak söylüyorum. Sadece isimlerini bilirim. Lakin onların bazı tavsiyeleri vardır. Ve her programda okurlar. Hatta der ki beni çok duygulandırır. Oğlum öldüğüm zaman anla ki haftada bir kez kendi torununa arattırır. Böyle böyle okumaya devam ediyorum. Eğer der ki ben öldüm bir şey oldu bu sefer okuyacak başkasını bul der. Ve gerçekten de insan çok hüzünleniyor. Bu dönemde samimi olarak insanın annesi bile her gün acaba kızına oğluna okuyor mu? İşte allah Teala Zülcelal Hazretleri hiçbirbirimizi tanımamamıza rağmen o iki tane nenemiz diyeyim artık teyzem bile değil. Bak nasıl birbirimizin arasında bir muhabbet hasıl oldu. Umre'ye gidiyor Umre'den mesajı oluyor. Yine Allah torunumuyla Allah razı olsun. E demek ki Allahü Teala birbirine insanı sevdirecekse veriyor bir sevgi bir ilka veriyor yani. Ama sen ağzınla kuş da tutsan bazen sevemiyorsun o da oluyor. Rabbimiz Celle Celaluhu Allah rızası için birbirini sevenlerden eylesin. Eşini evvela Allah için sevmeyi, kocanı Allah için sevmeyi, çocuğunu Allah için sevmeyi, parayı Allah'ın yolunda gitmek, namusuna e, kurtarmak ve ibadetlerini doğru bir şekilde yapabilmek için parayı sevdirsin. Eğer başka şeyler için bizim, bizim sevgilerimiz olursa zaten biz yanmışız. Çöpe at o parayı, çöpe at o sevdayı, çöpe at o sevgiyi o yazdığın şiirleri, şarkıları, türküleri. Buyurun efendim. Tarık Öztürk hayırlı Yayınlar abi Allah teşekkür yar ederim. ve yardımcınız olsun demiş. Sağ ol Tarık kardeşim. Çok teşekkür ederiz. Brüksel'den Kamil Kara Toprak kardeşim Allah razı olsun. Severek takip ediyorum. Allah'a emanet olun inşallah demiş. Çok sağ olun efendim. Yurt dışındaki gurbetçilerimize selamlar iletiyoruz. Suudi Arabistan'dan selamlar. Üzerinde büyü olan nazar almış birinin okuması doğru mu demiş? Arabistan'a selamlarımız iletiyoruz. Üzerinizde büyü olan nazar almış birinin okuması doğru mu? Şöyle okuyan insanın biraz rahatsızlanmasından bunu anlayabilirsiniz. Mesela nazar olan bir insan okudunuz ya esnemeye başlarsınız. Eğer size bir tüyo vereyim hazır yeri gelmişken birini okuyorsunuz. Tamam mı? Nazar değmemesi için. Acayip bir uyku hali, esneme hali var. Ne yapın biliyor musunuz? Sizsiz siz olun. Lütfen esnemeyin. Eslerken şimdi size gösteremeyeceğim ama ağzınızı kapatın burnunuzdan. Mesela şu an esniyormuş gibi yapalım. Burnunuzdan nefes alın. O esneme hali geçene kadar burnunuzdan nefes alıp vermeye çalışın. O esnemeyi biraz farklı değerlendiriliyor. Bu bir radyo yayını olduğu için çok ayrıntılara giremem. Ama size bir kardeş tavsiyesi veriyorum. Esnerken burnunuzdan verin. Namazda da olsa şeyde de olsa. Ağzınızı açmayın. O hava yine alın. Esnemeyi geciktirmeyin. Ama burnunuzdan alıp vermeye çalışın diyor buyurun İstanbul'dan aziz selamlarını iletmiş bayağıdır selam. mesaj yollayamıyorum işlerimin yoğunluğundan dolayı şimdi bir yere gidiyordum arabayı çektim kenara bir selam vermek istediğim a dua eder dua beklerim hayırlı yayınlar Allah-u Teala hayırlı kazançlar versin o bizi şöyle mutlu etmek için kenara çekip de aracı durdurup bu e, jesti yaptın ben de sana bir jest yapayım Rabbimiz Celle Celaluhu aracınla kazasız belasız hayırlı yolculuklar versin Eve döndüğün zaman hep karşında güler yüzle, hanımefendi iffetiyle ve sana bir bakışıyla bütün dünyalara bedel olacak bir hanımefendi nasip eylesin. Amin. Salih'a bir eş diye bir kıssa anlatmıştım yıllar önce. Hanımını salih'a eylesin. Doğacak çocuklarını salih ve salih eylesin. Seni de dinden, imandan, Kur'an'dan ayırmasın ağabey. Bursa'dan bir dinleyicimiz selamlarını iletmiş. Aleyküm Ben de annemin yaşadığı bir şey paylaşmak istiyorum. Yakın zamanda masada durup dururken tabak parçalara bölündü. Bir de bir şey sormak istiyorum. Mavi ışık görüyorum bazen. Bunun bugünkü konuyla bir ilgisi olabilir mi? Hayırlı yayınlar demiş. Şimdi onu bilemem tam olarak ışık süzmelerini vesaire. ama şunu size söyleyeyim. Bazen tansiyona bağlı olarak insanın göz kararması olur. Ani olarak simsiyah olur bir taraftan. Bir çember gibi bir şey görürsünüz. Yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş, yavaş açılır. Bu göz damarlarının uykusuz kaldığınızdan ...veya kanınızdaki veya tansiyon değerlerinizden alakası olabilir. Genelde bu tür şeyler olur. Renkler kırmızı olur, mavi olur, yeşil olur. Beynimizde biliyorsunuz görme organımız göz ama yeri neresi gözümüz değil biliyor musunuz? Beynimizin arkasından görüyoruz biz. İki tane kabloyla bağlanmış gözler. Biz aslında beynimizin arka tarafı ensemizin üstüyle görüyoruz. İki tane kablo göz yaratılmış oradan gelmiş. Dolayısıyla... Çok uzun yerlerden geçtiği için bazı renkler, sicimler, cisimler olabiliyor. Bununla ilgili olduğunu zannetmiyorum ama yine Allah-u Alem diyelim. Allah-u Teala daha iyi bilir. Hayırlı yayınlar kolay gelsin. Olun, Başakşehir'den selamlar. Emrah Kalan. Çok teşekkür ediyorum efendim. Allah razı olsun. Tarabya'dan da bir dinleyicimiz Allah gelmiş geçmiş gelecek nazarlarınızı ve nazarlarımızı iptal eylesin. Amin, Amin efendim. Ne güzel dua. Çok sağ olun. Kocaeli'den Serpil Hanım hayırlı günler Rabbim söylediklerinizden ve duyduklarımızdan tesirlenmeyi nasip etsin. Bir de şu nazar boncunun ne kadar tehlikeli olduğunu anlatmanızı rica edeceğim demiş. Yani çok fazla abartıldığını düşünüyoruz. Bunu hocalarımız da zaten söylüyor. Nazar boncuğu mevzusu e, bu nazar boncuğunu çekersem nazar değer. Bunu e, e, e, eğer çocuğuma veya sevdiğime takarsam nazar değmez derse kapı yutarız zaten. Biz Allah'a sığınıp bir şeyleri yaparsak ondan beklersek çok daha güzel olur. Nasıl ki kabir ziyaretlerine gittiğimiz zaman bir Müslüman kabir ziyaretleri yapmalı. Hele hele Allah dostlarının ziyaretlerini yapmalı. Dua okumalı, on bir ihlas vesaire tamam ama bunda şöyle bir mevzu var hani biliyorsunuz. Ondan isteme değil, onu vesile kılmak, onun yüzü suyu, suyu hürmetini istemek var. Bunda bir sorun yok ehl-i sünnette. Ama bir kişi gider bir yatıra, bir hoca efendiye, bir sahabenin mezarına ben senden istiyorum onun vereceğini düşünürse zaten bu direkt şirke giriyor. Buyurun. Fransa'dan selamlarını iletmiş bir dinleyicimiz de hayırlı yayınlar kardeşlerim demiş. Çok Ve... sağ olun efendim. Teşekkür ediyoruz. Fransa'ya selamlar. Üsküdar'dan Zeynep Hanım selamlarını iletmiş. Eyvallah. Nazar Allah'ın verdiği nimetleri o nimete sahip olmayanların üzüleceği ve kendini eksik hissedebileceği düşünmeden sergilemenin dünyadaki peşin cezasıdır demiş. Yani dediğim gibi evlatlarımızı özellikle bunlardan korumak için dua edeceğiz bol bol. Bir dinleyicimiz de Almanya'dan katılıyorum. İyi Eyvallah. ki varsınız. Allah için içiniz sizleri çok seviyorum. Burada sizleri herkesi dinletmeye az da olsa başardım. Çok şükür ben de yaklaşık iki senedir dinliyorum. Ayşe ablanız demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada geçen sene de aynısı e, olmuştu. Bir tane kardeşimizle biz görüştük. Normalde bu Halil İbrahim sofrası programının konularını biliyorsunuz. Bugün nazar. Önceki hafta şuydu buydu. İnternetten takip ediyorsunuz. Şöyle bir e, program biz tertip eyledik. Üç, sen öncesinde, üç sene öncesine kadar daha doğrusu yapıyorduk biliyorsunuz. İllere gidiyorduk. Davet ediyorlar ee, ve orada Halil İbrahim sofrası programını sunuyordum. Bir saat, iki saat boyunca hanımlar bir tarafta duruyorlardı, erkekler bir tarafta duruyorlardı. Aynen şu an dinlediğiniz programı görsel olarak yapıyorduk. Ee, hanım kardeşlerimiz diğer binada oluyorlar böyle. Erkekler daha rahat oluyoruz tabii. Çok da uygun oluyor. Gençlerle oturuyoruz, konuşuyoruz, çaylar içiliyor vesaire. Şimdi yurt dışından sürekli talepler geliyor. Hala da öyle. İşte yurt dışına gelmeyi düşünüyor musunuz? Almanya özellikle çok fazla bu noktada talep ediyor. Dernekler bana ulaşırsa kişi olarak değil. Çünkü buradan hem izin alıp gitmek vesaire vesaire ayrı mesele. Dernekler veya vakıflar aracılığıyla eğer bir sohbet grubunuz konferans salonu vesaire kiralandı. Ona zevpte gidilir. Günü birlik olabilir. Ama onun dışında bazı kardeşlerimiz e, şuraya da gel, buraya da gel diyorlar. Bizim öyle burayı bırakıp böyle her hafta bir yerlere gitmemiz oldukça ne oluyor? Zor oluyor. Ama dediğim gibi bir talep olursa da zaten bu talepleri değerlendiriyoruz. Buyurun efendim. Şevki isimli bir dinleyicimiz de bana ve oğluma çok nazar değiyor devamlı. Nazardan nasıl korunuruz? Duyan okuyanlardan da dua isterim demiş. allah Teala kabul buyursun okunanları. Siz de evden çıkarken duanıza edin. Çocuğunuza da lütfen öğretin. Besmele ile çık dışarı çıkmasını, kendini okumasını. Özellikle ayet-i kürsüyü günün içerisinde besmele ile beraber okumasını tavsiye edin. Ayet-i son kısmı da, son kısmı ee, biliyorsunuz, Onun nefes olarak yutun. Alim derken onu yutun. Bu da başka bir tavsiye. Yavaş yavaş bitirelim, süremizin de sonuna geldik. İstanbul'dan Emin Hanım kolay gelsin demiş. Hep Devam. de içimizden söylememek lazım duaları. İki tane yeğenim var, biri hapşırınca cannesi elhamdülillah diğer anne çok yaş eder. Ve bu çocuklar hapşırdıklarında kendilerine duyduklarını söylüyorlar. Yani demek istediğim içimizden dediğimiz zaman hiçbir şey öğrenmemiş oluyor çocuklarımız. Hı -hı. Sesli maşallah subhanallah demeliyiz bence demiş. Aynen Emine. öyle. Aynen öyle. Bir de e, hem öyle besmele çekerken de sofrada mesela besmele çeken biri olursa diğerleri de hatırlar. Bazen ama maşallah barakallah olayını içten söylemekte fayda var durumlar, zamanlar, mekanlar, kişiler çok farklı olabilir. Sizin onun karşısında belki çok fazla muhatap değilsiniz, samimi değilsiniz. Düşünsenize elin adamına maşallah falan diye bakıyorsunuz falan. Hani o biraz farklı olabilir. Bazen içten söylemek lazım. Uygun olmayan bir durum olur. Yanında birisi olur vesaire. Yanlış anlaşılır. O tür şeylerde de ...işten söyleyebilirsiniz. Buyurun. Sezgin Barış selamdan iletmiş. Hayırlı yayınlar. Ben bir ara bir kekliğim vardı. Bakmak, biri bakmak istedi. Bakarken onun önünde kafesiyle yuvarlanarak öldü. Adam kötü oldu tabii. Hakkımı helal ettim demiş. Oluyor Sezgin oluyor. Böyle mi? şeyler çok oluyor. Balıklarda da oluyor. Hayvanlarda da var. Cisimlerde de var. Evet, Hayırlı yayınlar dilerim Güneşli'den yazıyorum Nazara evet. inanıyorum ama ne şartlarda nasıl olur bir bilgimiz yoktu Allah razı olsun bilgeleniyoruz Ayrıca nazardan korunmak için dua okumak yerine Nazar boncukları gibi şiklere inananlara çok kızıyorum Çevremde çok var inatla boncukla korunacaklarını sanıyorlar Allah ıslah etsin amin Yani kardeşim biz eğer korkmamız gerekenden tam olarak korkarsak Korkmamamız gerekenlerden korkmamayı öğreniriz Tekrar edeyim mi bunu? Ya biz korkmamız gereken bizim Allahü Teala biz ondan korkmuyoruz hani haşa mana olarak demiyorum yani inanç olarak hepimiz korkuyoruz ama lafta e niye cinden korkuyorsun niye büyüden korkuyorsun bak çekinmek ayrı kendini böyle dikkatli durmak kontrupiyede durmak falan demiyorum niye korkuyorsun niye başkasından umuyorsun Allahü Teala her dilden anlıyor efendim Arapça duayı bilmiyorum o yüzden anneme yaptırıyorum ya ezberle, ezberleyemiyorsan Türkçe ya ya Rabbi diyerek bir elini aç dua et seni yaratan Allah senin kalbinden geçendiri bilen senin Türkçe dilini mi anlamayacak Allah Allah tamam namazda okunacak şeyler Kur'an okurken tamam Arapça okuyacaksın ama bir şey ezberleyemedin diye de tüh ezberleyemedim okumayım değil Manaların düşün hiçbir şey bilmiyorsun tüh nasıl niyet edeceğim ne yapacağım ya kardeşim kendi bir vicdanına sor seni senden iyi tanıyan Allah Celle Celaluhu var ya Rabbi eksiklerimle ne olur kabul buyur ezberleyemedim de geç vesvesi yapıp da acaba şu harfi şöyle bir kullandım oradan şuraya mı geçtim buradan bu mu oldu falan filan dersen ayrıntılara girersek biz şeytan ayrıntılarda gizli zaten namazı da soğutur sana zikiri de soğutur. Ayrıntılara girmeyelim. Bir iki mesaj okuyalım artık bitirelim. Halil Ertan selamlarını iletmiş. Aleyküm Dinlemekteyim selam. efendim. Dua eder, dua beklerim. Bir de Mayıs'ta düğünüm var. İstanbul'dan Konya'ya gideceğim. Sizin yüreğinizden geçen duaları istiyorum demiş. allah Teala hayırlı evlilikler versin. Huzurlu bir evlilik versin. Eşinizi size, sizin eşinize hayırlı olmanızı nasip eylesin. Amin. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bir son mesajı olsun bu da. Çünkü hepsini okuyamayacağız. Bir hayli var. Bayram Paşa'dan Tünzale Hanım... Rabbim sizden razı olsun. Yapmış olduğunuz programları ve sizi severek dinliyoruz. Allah'a emanet olun demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ramazan sana da teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim abi. allah Teala nazardan muhafaza buyursun seni de bizi de. Amin abi. Şimdi, şimdiden tüm dinleyenlerimize de hayırlı cumalar diliyorum. Eyvallah. Bir dahaki programımız pazartesi günüdür. Değerli kardeşlerim. Sürçil ihsan ettik. Affola. Cumartesi günü kısadan hisseler var bakalım. Neler paylaşılacak, anlatılacak. Ya nasip celle celalü. Sizden... Ve bizden nazar uzak olsun, bizim de başkalarına da nazarımız değmesin inşallah. Sizi Allah'a emanet ediyorum Celle Celaluhu. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan Halil İbrahim sofrası sona erdi. Katkılarından dolayı Hoca Ahmet Yesevi Derneği'ne teşekkür ederiz.